Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamun aleyhi ve Bankaların avukatlığını üstlenmek caiz midir? Şimdi kardeşlerim bu iki boyutlu bir e, sakınca ortaya koyan durum. Yani banka olarak düşündüğümüzde zaten bankaların yaptığı işlem Allah'ın haram kıldığı faiz işlemleri olduğu için bankacılık zaten başlı başına Haram işlerle doludur. Allah'ın razı olmadığı ticari işlemlerle doludur. Avukatlık da yine ayrı bir boyutta böyle kabul edilebilecek, yani günümüz şartlarında kabul edilebilecek bir meslek değil. Birçok sakıncaları bulunan, çok sıkıntılı mesleklerden bir tanesidir. Bununla birlikte bankaların avukatlığını üstlenen kişi bankaların bütün işlemlerini savunmak durumundadır. Yani faiz işlemlerinin hakkını aramak, peşine düşmek ve bankanın menfaatleri doğrultusunda onun haklarının savunmak durumundadır. Bu durumda niyeti ne olursa olsun bankaların faiz işlemine alet olmaktadır ya da hizmet etmektedir. Allah'ın haram kıldığı bir şeye her ne olursa olsun, her ne olursa olsun iştirak etmek, fayda sağlamak, katkı sağlamak e, caiz değildir. E, faize, harama hizmet etmek demektir. Bir nevi Allah'ın emrine karşı gelmek durumu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla e, böyle bir avukatlık yapmak caiz olmaz. Elhamdülillah Rabbil alamin.